Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunçel. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Hukuk Güvenliği programındayız ve tabii ki günün en önemli hukuk olaylarından biri. Barolarla ilgili yapılacak yasal düzenleme ve e, bir önceki programda mevcut İstanbul Barosu Başkanımızla bu konuyu konuşmuştuk ve demiştik ki 1878'den beri barolarla ilgili en önemli düzenleme, daha demokratik olması, daha temsilli e, imkanlara fazla olması iddiasıyla bir düzenleme yapılıyor. Ve bu düzenlemenin genel olarak adı da Çoklu bara, Baro Temsili Sistem adıyla. E, bugün de konuğumuz e, İstanbul Barosu'nda Orhan Apaydın'dan sonra uzun yıllar e, baro başkanlığı yapmış başkanımız Sayın Avukat Turgut Kazan. Ve Turgut Kazan gerçekten başkan olduğu dönemde avukatlık mesleği, avukatlığın itibarı yani devletin her kademesinde itibarının arttırılması konusunda çok etkin bir e, çalışma yapmış ve e, onun döneminde de e, avukatlık, savunma, hak arama, özgürlüğüyle ilgili mücadele e, ciddi bir iğme kazanmıştı. E, Başkan e, İstanbul'da şimdi olmasına rağmen bu konuyu konuşmak için davetimizi kabul etti. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar benim teşekkür. benim için bu e, dolu sözleriniz nedeniyle büyük bir maceriyet tutkusuyla teşekkür ediyorum. Önce... Başkan bunlar bunlar bunlar az bile size gerçekten. E, bu, bütün bunlar ve bu deneyiminiz ve başkanlık bittikten sonra da avukatlık savunma davalardaki Aktif e, mücadeleniz nedeniyle bu konuyu en doğru değerlendirebilecek kişilerden biri olduğunuza inanıyoruz. Niçin böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyuldu sizce sayın başkan? Barolar, baroların e, Bar barolar birliğinin seçimi, işte e, delegelerin oluşması, yönetimlerin oluşması, bir ilde birden fazla baro ihtiyacı hangi siyasi süreçle geldi? Ve aslında dün Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından bunun neden yapıldığını anlıyoruz ama bunun sebepleri sizce neden ve bu düşünülen şey doğru mu? Avukatlık açısından, savunma açısından, savunma örgütü, barolar ve barolar birliği açısından. Şimdi tabii bunun temel nedeni hukuk devleti ilkeleri bu kadar ihlal edilirken ve adil Yargılanma hakkı bu kadar ihlal edilirken e, baroları seyir, seyir, seyirci kalarak işte bu konuda e, konuşmalarına, görüş açıklamalarına, bu bir hukuk ihlalidir demelerine, bu adil yargılanma hakkına son vermektir demelerine engel olmaktır. Tüm baskı rejimleri Kenan Evren dahil e, baroları hedef almıştır. Hatta Kenan Evren avukatların ücreti vekaletlerinin miktarına ilişkin açıklamalar Şimdi benzerini nitekim bir daha tarihsel bir örnek olarak Napolyon örneğini verelim. Napolyon en çok bilinen stratejilerinden işte biri avukatlarının avukatların dillerini kesme isteğidir. O yüzden eğer baskıyı kalıcı kılmak istiyorsanız, bir baskı rejimi kuruyorsanız, kurmuşsanız e, avukatların e, meslek örgütlerini, avukatları susturmanın yolu öyle bir arayıştır. E, ama aslında baskı e, rejimleri de olsa, e, şey, demokratik işte bir rejim de olsa ee, bağımsız ve güçlü baro çok önemlidir çok gereklidir ve işte insanların hak arama özgürlüklerinin hayata geçirilmesi bakımından çok önemlidir. Şimdi bunun yani e, isterseniz e, e, şimdi, madem Kenan Evren ya da 80 darbesi dedim e, güçlü baro, bağımsız baro nedir onu gösterebilmek için bir iki örnek vererek başlayayım. Uygun mudur sizce? Tabii ki Başkan, tabii ki. Ee, örneğin işte Kenan Evren'in o anlı günlerinde, işte barolar ve avukatlar için e, o açıklamaların yapıldığı günlerde, e, 80 darbesi sonrası 33 sayılı bir yasa getirdiler. Devletin şahsiyetine karşı suçlardan hakkında dava açılan avukatlar. Avukatlıktan yasaklanacaktı. Kural çok açık, çok işte yoruma bağlı olmayacak kadar açık bir kuraldı. Disiplin kurulu yasaklayacak. Ama tabii bağımsız baro, güçlü baro, İstanbul barosu Aslında bize karşı insanların yönetimde olduğu bir baroydu ama baro çünkü baro devletini savunmakta e, kararlı olması gereken bir kurumdur e, disiplin kurulu önünde biz anlattık ki ne olur bu baskı rejiminde belli davalarda savunma yapan avukatları yasaklamak istiyorlar yani Napolyon'un söylediği gibi dillerini koparmak istiyorlar. E, disiplin kurulu bu kararı vermesin. Yani e, disiplin kurulu zaten bu kararı vermeye zorlanıyor. Tamam ama o, İstanbul Barosu tarihine böyle bir karar eke sürülmesin. Siz reddedin. Kanun diyor ki yeni getirilen kural Adalet Bakanı iki ay içinde disiplin kurulu eğer e, yasaklamazsa o avukatları Adalet Bakanı yasaklar. Bu müthiş bir savunmaydı disiplin kurulunun önünde ve disiplin kurulu müthiş bir karar verdi. Red karar. Yani biz demiştik ki siz reddedin, doğrudan yürütme leke sanmasın. Hiç değilse baromuzun alnına bir kara leke vurulmasın. Ve reddettiler. Sonra bir gün işte Adalet Bakanlığı imzalamasını bekliyoruz. Yani baro reddederse ne olur? Bir örnek ee, sevgili Uğur Mumcu, beni Ankara'da Washington Lokantası'nda bir öğle yemeğini götürmüştü. Ben orada yemek yerken Adalet Bakanı geldi. Bir yanında arkadaşıyla. Tabii Uğur ünlü bir gazeteci olduğu için ona saygıyla selam verdi. Ee, Uğur da işte dedi ki, bu benim yanımdaki arkadaşım da Avukat Turut Kazan dedi. Ben de bakana dedim ki, hani şu masanızın üstünde işte imzası, imz yasaklanması için imzanızı bekleyen avukatlardan biridir. Bakan dedi ki Sayın Kazan hiçbir kaybınız olmasın. O dosyalar imzalanmayacak. Ve o dosyalar imzalanmadı. Ee, biz o sıradaki ana muhalefet partisi, ben o sırada da, yani, ana muhalefet partisi olan Halkçı Parti Genel başkanıyla görüştüm. Bir rapor sundum. Bir dava açım dedim. Anayasa Mahkemesi'ne dava açıldı. iptal edildi. Yani baronun dik duruşu böyle bir yasaklama olayını e, darbecilerin çıkardığı kanuna rağmen hayata geçirmeyi önledi. Şimdi özellikle mahkemeler döneminde de bu örnekleri yaşadık. Örneğin ben e, işte e, Cihaner e, davası sırasında yaşananlar için. O anlı savcısı Osman Şanal için savcı değil militan demiştim. E tabi ceza soruşturmalarına yol açtı işte ama sonuçta e, benim barom bu bir savunmadır. Bundan doğal bir şey olamaz deyince Türkiye Barolar Birliği de Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine bunu bu kararı onayınca... Ceza yargılamalarında benim için bir imkan olduğu ve bir yani da, e, daha ağır bir baskının e, psikotirilmesini sağladı. Şimdi benim başkanlığın dönemme vurgu yaptım. Onunla da ilgili bir örnek anlatayım. Bu örneğin içinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan da var. İkinci seçilmeydi. Refah Partisi il başkanlığından telefon etmişler. İl Başkanı işte Sayın Erdoğan var Zengin'le birlikte herhalde geldi. E, randevu istiyor. Kıslama'ya gelmek istiyor. E ben tabii dedim. işte geldiler. Kutladılar. Şimdi niye kutladılar? Çünkü o sırada savunma hakkı için 141, 141 ve 163 yargılamalarında sorunlar yaşanıyor. Ne gibi sorunlar yaşanıyordu? Örneğin 141, 142 e, dava e, savunmasına üstlenmiş avukatlar. İşte söylediklerinde de duruşma sırasında söyledikleri yaptıkları savunmada TÜÇ 140. maddesini yani müvekkilinin e, suç sayılan eyleminin suç sayılamayacağını anlatırken şunun için şunun için şunun için şunun için o 142 kaptanında değil e, bu, bunu söylemeyecekse peki savunma görevini nasıl yapacak? İşte onu söylerken 142. maddeyi 142. maddeyi idare ettiği ve yine anlı şanlı 163'cü madde vardı, 163'cü madde yani e, devletin te, te, temel kurallarını like, like, din esasına dayalı bir, bir, bir değiştirmek gibi bir propaganda. E, 163'ten yakınlanan müekkidi için, işte bu şunun için, şunun için, şunun için, şunun için suç söylemeyeceğini söylerken devlet güvenlik mahkemeleri barıyor ve savcılığa işte, suç duyurusunda bulunuyordu. Yani savcılığa suç duyurusunda bulunuyor ve Baro'ya da ismin soruşturması açınıyordu. Biz inanılmaz bir rafı hazırlayarak 163 için, yani Erdoğan'ı ilgilendiren, işte kutlamaya gelmesine yönlendiren 163 ile ilgili olan o yaklaşım. Yani bunu da söylemeyecekse bir avukat, nasıl bir savunma hakkı, adil yargılanma hakkı nasıl hayata geçecek diye bir e, çalışma yaparak, e, soruşturma açılmasına yer olmadığı kararı verince, bu tabii büyük bir yani devlet güvenlik, o, o avukatlar söyledi devlet güvenlik mahkemesinde de rahatladık e şimdi e, en, en son silivri zulmünde de İstanbul barosunun dik duruşu e, bu e, böyle bir sonuç yaratmıştır Dolayısıyla bağımsız ve güçlü var o Öncelikle hukuk devletinin ve adil yargılanma hakkının... Temel. Şimdi, işte, e... Sayın Başkanım ben araya evet. girip sizin döneminizi çok yakından izlemiş bir e, meslektaşınız olarak iki şeyi anımsatmak isterim. Siz 88 ila 96 yıllar arasında 8 sene bizim başkanlığımızı yaptınız çok iyi bir şekilde. Şimdi e, sizin döneminizde Dışişleri Bakanı başlangıçta e, Mesut Yılmaz'dı. E, o zaman bir kural vardı. Dışişleri İstanbul, daha Baro başkan yurt dışına çıkarken izin alması gerekiyordu bakanlıktan. Siz izin almadan kendi bağımsızlığınızla bir yurt dışı programı yaptığınızda Dışişleri bakanından biz de katılabilir miyiz diye bir davet gelmişti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Benzer şeyler oldu evet. Benzer şeyler evet. evet. Yine aynı şekilde bir kış günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Adalet Komisyonu'na davetliydiniz. Sizin görüşünüz alınacaktı. Kar yağdı, uçak kalkmadı, siz gidemediniz diye meclisteki toplantı sizin katılacağınız bir güne ertelenmişti. Ben bunları hiç unutmuyorum. Ee, baroların saygınlığı ve dikkate alınabilirliği <gülüyor> bakımından çok önemli örnekler bunlar. Evet, Başkan e, ben dondum. de ben Başkan ben evet, de o dinliyorum. zaman e, şunu e, söylemek istiyorum. E, 12 Eylül'den sonra o zaman her yıl. Biliyorsunuz baro seçimleri her yıl yapılıyordu ve bir, bir yıl bir, bir yıl evet beş kişi yönetimi evet, beş, seçiliyor. Altı. Diğer yıl bir başkan ve evet. bir diğer beş kişi. 12 Eylül'den sonra yapılan ilk baro İstanbul Barosu Genel Kurulu İstanbul Hukuk Fakültesi 1. Sırf Amfisi'nde yapıldı. Ve bütün... Sıkı yönetim komutanları, generaller, paşalar, albaylar. E, Atevi şavirler, salonun... sıkı yönetim savcıları. Evet. Hepsi oradaydı. <gülüyor> ve e, evet oradaydı ve dediler ki yani bir anlamda e, biz darbe yaptık. Siz burada hukuk diyorsunuz, burada özgürlük diyorsunuz. Darbe öncesi de sizin baronuz İstanbul Barosu insan Hakları Demokrasi diyordu. Ve 12 Eylül'ün sabah 4'te okunan bildirisinde zaten insan hakları ve demokrasi diyen bir takım kuruluşlar diye İstanbul Barosu'na atık yapıldı. Doğru. Orhan paydanın başkanlığı döneminde. Ve o seçimde yani 12 Eylül'den sonra yapılan ilk seçimde hakikaten o generallerin salondaki bütün varlıklarına rağmen Yine e, o zaman Çağdaş Avukatlar Grubu seçimi kazanmıştı, iktidarın desteklediği grubun dışında ve bunun üzerine e, 12 Eylül'ün o zalim yönetimi bile e, şöyle bir düzenleme yapmıştı. E, dedi ki bu gençler geliyorlar, genel kurullar kazanıyorlar seçimi, yaşlılar gençler değil, yok yok. Şey bu baskın grup, yani evet. baskın grup. Yani biraz solcu olurgusu da vardı. Ondan evet. sonra geliyor. İşte herkes işte kimsenin olmadığı bir zamanda biz kazandık diye ortaya çıkıyorlar. Sor evet. Bir yasada soru... değişiklik yapıldı. Yasada evet, yüzden... değişiklik yapıldı. Genel kurla katılmayanlara para cezası konuldu. Hayır, <gülüyor> yani Onunla ilgili değil. Onunla sınırlı da değil. Ee, aslında normal kongre her şeye rağmen ee, kongre günü yapılan eleştiriler ve değerlendirmelere göre oy verilir. İşin eşyanın tabiatına uygun olanı budur. Ama 12 Eylül rejimi bu bir avuç baskın grup işte geliyor, işte azgın bir biçimde işte vuruyor, aldım diyor, kazandım diyor. O nedenle biz bir yol bulalım diyor. Nedir o yol? Cumartesi günü kongre yapılır, konuşanlar konuşur, eleştiriler yapılır, Ertesi gün, pazar günü, yargı denetimi altında herkesin katılacağı, katılmayanlara, katılmayanlara yargıcın para cezası ilişkin düzenlemeler yaptı. E, oradan da yine İstanbul Barosu çıktı. Yani şu anda e, mevcut rejimin tepki gösterdiği barolar... İşte 12 Eylül döneminde düzenlenen herkesin, her üyenin oy vermesi hatta şeylerin de kamu kesimi avukatlarında var üyesi olmayabileceği kuralı da getirildi. Buna rağmen demin söylediğim gibi şimdi anlız canlı bu değişikliklerin sözcülüğünü yapan kesimin aldığı oy dört mesela işte geçtiğimiz seçimler için seçimlerdeki ortalama durumu söylüyorum. Kazanan tarafın toplam oyu on bin. Ya şimdi siz yüzde yirmi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldunuz. Burada yüzde ellinin çok üstünde bir destekle ve herkesin katılacağı bir seçimle katılmak zorunda kaldığı bir seçimle oluştu oluşuyor bu paralar. O yüzden Şimdi çoklu baro arayışı, nispi temsil tartışmaları böyle bir barodan, yani güçlü barodan kurtulma çabasıdır. E, Söyelseniz bu bölüme geçelim. Şimdi başkan bir de şeyi söyleyeyim. Yani birden fazla baro kurulması. Çoklu baro. Halinde, ne demekse? Evet. Evet, çoklu baro kurulması halinde ne olacak? Bununla ilgili iki e, ayrımlı sorun var. E, birincisi şu, yani avukatlık e, mesleği evet kamu hizmetidir ama avukat bir kamu memuru değildir. Avukatlık hizmeti, avukatlık yasasının 2001'deki yapılan değişikliği Sonrası avukat yargının kurucu unsuru olan savunmayı bağımsız ve serbestçe temsil eder diyor. Ve aynı zamanda yine serbest meslek sahibidir diyor. Şimdi yargının kurucu unsuru olan savunma aslında bir kamu görevlisi değil ama kamu hizmeti görüyor. Yine barolarda ruhsat verilmesi, ruhsatla ilgili... Yemin törenlerinin düzenlenmesi aslında e, baroların görevi ve avukatlığın niteliğiyle ilgili bize ciddi ölçü ve kriterler getiriyor. Çoklu baro olduğunda, acaba bu ruhsatı şimdi düşündükleri başka şey tabii. Hangi baro verecek, yemini, avukatlık yeminini kim yaptıracak ve dünyada, Acaba çoklu baro örnekleri var mı? Bu konuda da bir e, bizi aydınlatırsanız veya düşüncelerinizi söylerseniz başkan. E, şimdi bir kere çoklu baro olacak şey değil. Bir kere 160 pardon anayasanın 135. maddesine de kesinlikle aykırı olur. Aykırıdır. Aykırı bir anayıştır. Hı. Çünkü e, orada anayasanın 135. maddesinde meslek kuruluşlarını sayarken dolayısıyla barolar sayılırken meslek mensuplarının ihtiyacını karşılamak bir mesleki faaliyeti kolaylaştırmak iki mesleğin genel menfaatine uygun gelişimini sağlamak üç ve dört meslek mensuplarının birbirleriyle ilişkilerinde ya da yurttaşlarla ilişkilerinde dürüstlüğü ve işte e, güveni sağlayabilmek için, yani hakim kılabilmek için meslek disiplinini ve ahlakını korumak. Şimdi bu dört temel ilke ancak tekli baroyla hayata geçirilebilir. Yani ki avukatlık karşılıklı. kanunun 34. maddesinde bu saydığınız evet. özellikler tabii ki tabii ki o yüzden Özel siz, evet. siz, siz, siz, siz anayasanın 35. maddesinde vurgulanan dört temel ihtiyacı aslında parça etmeye çalışıyorsunuz. Yani ruhsatın verilmesi, yemin ettirilmesi o kadar önemli değil. onu bir yana bırakıyorum. Tabii görmezlikten gelmiyorum ama ya ihtiyacı karşılamak, meslek mensuplarının yani meslekle ilgili ihtiyacını karşılamak. Şimdi mesleki faaliyeti kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun girişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ilişkilerinde ve yurttaşlarla ilişkilerinde dürüstlüğü ve e, yani ha, e, güveni hakim kılabilmek için meslek disiplini ve ahlakını, ya meslek disiplini ve ahlakını korumak nasıl başka başka kurumlara verilebiliyor? Nasıl çoklu baroda işte şu kadarı bir araya getirene verilebilir? Yani böyle bir şey düşünülemez. <gülüyor> Sayın Başkanım me mesela bir avukatın e kaydını silen bir baro varken. Çünkü Oradan çıkıp bir tarafa geçecek. Çıkar. Ha, evet bunlar çok önemli. Bize, bize gel bize gel. çıkarma yetkisi var. Evet, bize evet. gel bize gel. Şimdi düşün hiç adını vererek sorayım. Yani Cahit Özkan da Mehmet Uçum'un ne ki onlara da ayrıca vurgu yapacağım sonra. Ne gibi kaygısı olabilir ki? Şimdi bize gel, aman bize gel. Ya böyle inanılmaz bir şey. Yani e, teres satıyormuş gibi, turp satıyormuş gibi pazarda. Yani e, üyelik satışına çıkan e, insanlar olacak. Böyle insanlar var. Çünkü, çünkü hukukçular derneği başkanı sıfatıyla, ne demekse nasıl bir hukukçular derneği ise... Fenerbahçe ordu evin önüne gidip generallerinize teslim edin diyen bir insan ve her bir televizyon kanalında Fethullah Gülen Hoca Ertel diye övgüler diyen bir insan, bugün bu işin sözcülüğünü yapıyor. Şimdi bunlar aman ha bize gel. O yüzden çoklu baro diye bir şey olabilemez. Bu mümkün değildir. Ve Türkiye'yi, başa iner Şimdi ben tabii gördüğüm ülkeler için söylüyorum. Ee, yani Avrupa'da işte gördüğüm barolar, işte gittiğim barolar, gittiğim uluslararası toplantılarda e, çoklu baro diye, başka baro diye bir şey bilmiyorum. Ama bazı yerlerde, örneğin, örneğin Tokyo'da falan, yaptıkları, üstlendikleri göreve göre, Baro oluşumu olduğunu e, okuyorum baro oluşum ama bu başka bir şey yani örneğin şu tür işlere bakan avukatlar yani o ama Türkiye'de zaten öyle bir avukat ayrımı yoktur e, o nedenle e, o türden bir baro arayışı yani diyelim ki e, tahkim işlerine bakan avukatlar barosu gibi e, o, ama onlar o işlere bakacak. Ee, Batı'da böyle bir şey yok. Ee, bu nedenle böyle bir şey baroların gücünü kırmak içindir. Kendilerine karşı çıkılmasını yaptıkları iyi. Ya işin özü şu bak. Ee, bütün AKP'lileri anlatmak istiyorum. Ya şimdi Kenan Evren ve işte sonradan yapılan bu düzenlemeye rağmen 15 beş bin oya dört bin oy alıyorsanız oturun bunun nedenini düşün. Nedeni şu hukuk kültürünün kalitesini bütün bütüne düşürmüş olmamız lazım. Hukuk eğitimi alan insanlar hukuk ihlallerine karşı duyarlı oluyorlar. İster istemez duyarlı olmak zorundadırlar. O nedenle biz yani bizim gibi düşünenler çoğunlukta oluyor, olabiliyoruz. Yani kim ki okuyor mevcut siyasal güçten kopuyor. Özellikle hukuk okumuşsa mevcut siyasal güce karşı durur. E siz bunu görün, ona göre hukuk rayına girin. Şimdi nisli temsile, temsile de gelelim, onu da anlatalım e, istiyorum. E, eğer başka bir soru yoksa. Başkan, e, e, bir şey söyleyeyim. Yani bu söylediğiniz avukatlar, bu avukat grupları ile ilgili e, ve eğer bir hukuk eğitimi görmüş ise bu eğitim yani çok sağlıklı ve çok iyi bir eğitim olmasa bile e, söz gelimi işte 2001 yasa değişikliğiyle avukatlık yasasının 76. maddesine işte avukatlık yasasının 95. maddesinin 21. fıkrasına eklenen avukatların hukuk devletini insan haklarını savunmak ve bunların yaşama geçmesi için uğraşmak şeklindeki niteliği gereği baro avukat olan mensubu üyesiyle ilgili e, ilişkilerinde her zaman hukuku esas almıştır. Ve sizin mesela başkanlığınız döneminde ben hatırlıyorum disipline şikayet edilen Milliyetçi Hareket Partili bir avukat Hatta bu avukatı şikayet eden de Şişli'nin o zamanki Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıydı, bir kadın başkanıydı ve siz orada İstanbul Barosu yönetimi olarak bu avukatın disipline sevki için gereken ilk yönetim kurulu kararında avukatın bu faaliyetlerine ve bu tutumuna hiç kimsenin müdahale edemeyeceği gerekçesiyle e, disiplin soruşturmasına yeri olmadığı kararı verdiniz. Burada Doğru. burada sizin söylediğiniz gibi yani açıkça söyleyeyim sol görüşlü hatta sosyalist hatta komünist nitelikli baro başkanı olarak bilinen Sayın Turgut Kazan milliyetçi hareket partili bir avukatla ilgili hukuka aykırı, meslek kurallarına aykırı bir şikayet üzerine o avukatla ilgili disiplin soruşturmasına mahal olmadığı kararı vermişti. Baroların nitelikleri böyle olmalıydı. Tabii ki doğru. Gerçekten gerçekten barolar hukuku, hukuk devletini, insan haklarını ve insan haklarının yaşama geçmesi için gerekeni yapmak zorundaydılar ve böyle de olmalıdır. Peki bundan şu anda şikayet ediliyor e, olması veya bundan rahatsızlık duyuluyor e, olması sonucunu çıkarabilir miyiz? Tabii ki tabii ki tabii ki yani, isin, yani nasıl ki e, e, talimata uymadığı diye yargıçlar kimi zaman savcılar e, işte e, sürülüyorsa bir çeşit görevlerine son veriliyorsa e, tabii ki avukatlar için de aynı şey yapılacaktır. Hiç kuşkunuz olmasın. E, o nedenle güçlü baroyu korumak gerekir ve güçlü baroyu korumak yalnız avukatların işi değildir. O yüzden AKP'lileri ki sonunda tekrar kimleri uyaracağım onu da söyleyeceğim. Uyarmak istiyorum. Böyle bir yanlışa hayır demeliler. Çünkü sonuçta bizim güven, güvencemiz halkın, kitlelerin, hak arama özgürlüğünün ve hukuk devletinin güvencesidir. Bize sağlanacak bir dokunulmazlık değil ama biz özgürce o görevi yapabilmeliyiz ki hak arama özgürlüğünü kullanan insan işte o, hak, o o özgürlüğü doğru olarak hayata geçirebilsin ve adil yargılanma hakkı. Ya ne diyor bakın yani bugün tamamı üyelerinin hemen hemen tamamını Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın atadığı hatta çoğunluğunun bile hukukçu olmadığı anayasama adil yargılanma hakkı baş ihlalleri başımıza bela oldu. %52. Çünkü, başvur, çünkü başvuruların bireysel başvuruların %52'si adil yargılanma hakkıyla ilgili Ya zaten bundan yeteri kadar mevcut yönetimin utanç duyması gerekir ve çözüm araması gerekir. Çözüm aramanın yolu da anayasanın hakimler savcılar kuruluyla anayasa mahkemesi oluşumunu sağlayan maddelerini derhal değiştirmeyi kabul etmek, büyük bir mutabakatla değiştirmek ve tabii ki baroların uyarılarına da dikkat etmek. Evet. Müzik arası vermek gerekiyor Yarım peki. saati müzik, doldurduk. Müzik, sonra. müzik arasından sonra sorayım ben başkanımıza o zaman soruyor. <gülüyor> evet. E, müzik arası veriyoruz. E, müzik arasından sonra e, eski, önceki baro başkanlarımızdan Turgut Kazanlı olan çoklu baro temsili, barolarda temsili sistem konusunu konuşmaya devam edeceğiz. 94.9 Açık Radyo'da e, e, bugünkü hukuk programımıza hukuk güvenliği programımıza konuğumuz önceki İstanbul Barosu başkanlarından Turgut Kazanlı konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Başkan'a e, e, önce e, bu Napolyon'la ilgili verdiği Örnekten dolayı teşekkür ediyorum ve e, ben de e, bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Ama biliyorsunuz Napolyon e, avukatların dili kesilmelidir deyip e, baroyu kapattıktan sonra iktidardan düşüp elbede tutuklu ve sürgün yaşamı sürmüştür. Ve orada demiştir ki acaba bir avukatla görüşebilir miyim? Ve daha sonra ikinci iktidar döneminde de baroların açılmasına karar vermiştir. Sadece devlete karşı e, sadık kalacaklarına yemin etsinler diye. Tabii e, e, Fransız avukatları da bu yemini etmemişlerdir. Yine çok önemli gördüğüm için soracağım, başkana soracağım soru var. Önemli bir şey var. Yani avukatların yargıdan bile, yani siyasi iktidardan, yürütmeden, meclisten ve yargıdan bile bağımsız olmalarını bizim Eski Barolar Birliği Başkanımız Faruk Erem söyler ve Faruk Erem avukatların her yerde herkesten korkusuz ve cesur savunma yapması gerektiğini söyler. Eğer herkesten, iktidardan, yargıçtan, savcıdan, polisten korkusuz bir savunma yapmaz ise o savunmanın etkili olmayacağını söyler. Bununla ilgili de örnek verir. Der ki Fransız ihtilalinden sonra işte olağanüstü ihtilal mahkemesi konvansiyon kurulmuştur. Ve konvansiyonun önünde e, avukat Şave e, e, devrilen e, imparatorun eşi ünlü Marie Antoinette'in savunmasını yapmaktadır ki ve herkes de biliyor işte e, halk etmek bulamıyormuş dediklerinde ekmek bulamıyorlarsa e, pasta yesinler diyen bir kişi buna rağmen Şave Konvansiyon'a sözünü şöyle başlar Sayın Konvansiyon mah konvans mahkemenizin önüne iki şey koyuyorum birincisi hakikat ikincisi kellemi koyuyorum başımı koyuyorum Birinciyi dinleyin, ondan sonra ikinciyle ilgili karar verin. Yani baroların, avukatların böyle bir yargının, hukukun korkusuz savunucuları olmaları gerekir. Sadece müvekkillerinin hakları ve menfaatleri için bir korkusuzluk değil. Aynı zamanda yargının kurucu unsuru olarak yargının bağımsızlığının da savunmasını yapması gerekir. Şimdi dün Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, işte İhanet İşleri Başkanımızın sözleri üzerine Ankara Barosu e, şöyle bir açıklama yaptı. E, anayasadaki düzenlemeler, Avukatlık Kanunu'nun 46, 70, 95, 21'deki düzenlemeler çerçevesinde Ankara Barosu bu açıklamayı yapacaktır. Ama bir başka bunun öncesi var. Sanıyorum bu son adli yılın açılış döneminde... Evet. Ee, yine işte bu e, Adli yılın açılış döneminde saraya çağrıldı barolar evet, ve evet. E, yargıtay üyeleri. Evet. E, sayın e, şu andaki Barolar Birliği Başkanımız gitti ama büyük çoğunluklu İstanbul'da 51 Antara, baro gitmedi. E, gitmedi. 51 baro gitmedi bu, evet. Evet bu aslında yargının ve savunmanın bağımsızlığı ile ilgili çok ciddi bir tavırdı. Sanıyorum mevcut siyasi iktidarın bu tutumdan da rahatsız olduğunu düşünüyorum. Bunun bir örneğin de Sayın Turgut Kazan Başkanı'nın olduğu dönemde Yargıtay Başkanı'nın Barolar Birliği Başkanı'ndan yapacağınız konuşmayı bize önceden bildirin demesi üzerine alternatif bir e, adli yıl açılışı olmuştu. Bu çoklu ve temsili baro sorunu sürecinde veya bu, bu sürece gelinmesinde sanıyorum bu Adli yılın açılışı ile ilgili e, sayısı çok olan diyeyim büyük barolar demeyeyim Sayısı çok olan barolarımızın e, tutumunun da etkili olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ne düşünürsünüz başkan? Ayhan Hanım siz önce söyleyeceğini söyleyin sonra başkana sözünü kesmeden söz verelim. Peki efendim ben sadece insan hakları mahkemesinin bu konudaki örgütlenme hakkı bakımından e, kararını anımsatmak istiyorum. Çünkü çoklu baroyu bitirmeden önce bir de nisbi temsil meselesi var delegasyonla ilgili şimdi değerlendirildi. Şimdi bu insan Hakları Mahkemesi'nin önüne gitmiş acaba kamusal nitelikteki meslek kuruluşları bakımından bir yere zorunlu olarak üye olmak örgütlenme hakkını ihlal eder mi diye. İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki örgütlenme zorunluluğu getirilemez örgütlenme hakkı bir derneğe ya da bir kuruluşa zorunlu olarak üye olmama hakkını da güvence altına alır. Birincisi bu. Ama eğer bu sözü edilen kuruluş bir anayasayla güvence altına alınmış kuruluş kamusal nitelikteki bir meslek örgütü ise bu örgütler bakımından örgütlenme hakkının ihlal edildiğinden söz edilemez. Çünkü onların kanunla ve anayasayla belirlenen bir kamusal görevi var. Bu konuda bir tekel bir tekçi sistem olabilir. Önemli olan sistemde yargıçların, avukatların ve diğer hukukçuların dernek kurma, vakıf kurma, sendiko kurma gibi hakları var mı yok mu? Eğer kendileri belli ilkeler çerçevesinde bir araya gelip diğer şekillerde örgütlenebiliyorlarsa o zaman Baru'daki tekçi sistemden bahisle örgütlenme hakkının ihlali kabul edilemez diyor. Bu önemli. Bunun nedeni de az önce başkanımız açıkladı mesleğe kabul, meslekteki işlerliğin denetimi ve meslekten çıkarma gibi çok önemli bir yetkiyi kullanıyor kamusal olarak barolar. Buna dikkat çekmek istedim. Sonrasında baktım. Tarihte ilk Osmanlı barosu Dersaadet Dava Vekilleri Cemiyeti olarak 1880'de kurulmuş. Dünkü habere göre Bahçeli ile Erdoğan anlaşmışlar. Sayısı, üye sayısı 50 bini geçen barolar bakımından bu çoklu denen baroların kurulabileceğine ilişkin. E, İstanbul Barosu'nun yıl sonundaki rakamı 46 bin. Şu an bu herhalde çok daha yükselmiştir. E, 46 binden yani 50 bine yakın üyesi olan bir barodan 8 tane, 8-9 tane baro çıkası e, söz konusu iktidarın. Bu Osmanlıcılık akımından dolayı ne dersiniz? Acaba İstanbul dersi, Saadet Varos'u geliyor mu? Nasıl görüyorsunuz süreci diye başkanıma sormak isterim. Ben o konuda tam tersini düşünüyorum. Onu sonunda söyleyeyim. Bir kere nispi tamam. temsil temsilde adalet arayışı değildir. Bu hı hı. konuda söylenenler gerçeğe aykırıdır. Onu kısaca anlatmak isterim. Ee, bizim yasamızın 77. maddesine göre her hı hı. 30 üye bulunan ilde paro kurulabilir, kurulur. Ve yine bizim yasanın 114. maddesine giden, Türkiye Barolar Birliği'nin delege seçilmesi için her baronun 3, önce 3 ama üye sayısı 100'ün üstünde olan barolar için 100'den sonraki her 300 her 300 üye için bir delege. Evet. Şimdi bu yani 30 üyelik bir baro 3 ama mesela üye sayısı çok olan baroda 50 300, 300 üye için bir. Bu zaten temsilde adalet bakımından işte çok sorunlu bir şeydir, yanlış bir şeydir. Ama bugüne kadar sorun olmamıştır. Çünkü yani üye sayısı çok olan barolar daha çok temsil istiyoruz diye arayış içinde olmamışlardı. Ama bunu şunun için söylüyorum. Yani misfi temsil açısından şu andaki düzenleme... Büyük barolar lehine değil. Üye sayısı çok olan barolar lehine değil. Üye sayısı çok olan barolar aleyhinedir. Seçim yasasına bakalım isterseniz. İşte yasa diyor ki 298 her ile bir milletvekili diyor önce sonra devam ediyor. Son sayım sonucuna göre mevcut milletvekili sayısından her ile bir düştükten sonra o sayı o sayıya bölünür. Yani adil sistem seçim sistemindeki gibidir. Ona göre milletvekilliği sayısı belirlenir. Şimdi bunlar bu türküyü söyleyenler, baroları böyle yapanlar yarın iller içinde, seçim içinde benzer bir düzenleme yapmaya çalışabilirler. O yüzden şimdiden uyarıyorum. Bunu yol yapar. Şimdi bakın 80 baro var yaklaşık 90 bin üyeye yani yüzde yetmiş üyeye sahip 8 var bu 8 baronun 280 delege seçebilmesi söz konusu yani yüzde 50'ye yakın delege seçebiliyor yüzde yet üyeye sahip 40 bin üye sahip yani yüzde30 üyeye sahip 72 Bar Türkiye Barar bir 285 üye seçiyor yani yüzde elli bire yakın delege seçiyor. O yüzden zaten küçük baro denilen üye sayısı az olan barolar zaten sistemde korunmuştur. Bunu daha da değiştirmek bir kere bir yönetime de uygulamak istiyorlar. Amaçları yönetimde kargaşa yaratmak. Düşünün şimdi Fenerbahçe oradayın <gülüyor> generalleri bize teslim edin, edin, edin diyen insan İstanbul Barosu Yönetim kuruluna girecek. İstanbul Barosu felç olacak. Çünkü her bir şeye karşı çıkacak. Adalet Bakanlığına suçlularında bulunacak. Nasıl generalleri istiyorsa yönetimdeki işte başkanın, işte genel sekreterin, başkan yardımcısının başını isteyen bir, Yani var olanla kargaşa yaratacak. Zaten aradıkları da bu. O yüzden şimdi diyorlar ki 300 üye yerine Örneğin bin üye yapalım veya He, beş bin veya beş bin üye işte Yukarıdan gelen bir sesle bin derlerse bin yapar, yapmayı düşünüyorlar, beş bin derlerse beş bin yapmayı düşünüyorlar. Dolayısıyla kırk bin üyeli bir baro, beş bine bir, işte diğerleri şimdi yani adaleti bozmaya çalışıyorlar. Şimdi bunlardan tabii sözcü bu, bu bu bu türküleri söyleyen sözcü Cahit Özkan'ı bir yana bırakıyorum. Onu söyledim. Gelelim Mehmet Uç'umu. O da işte sarayda bu işin türküsünü söylüyor. Arada da işte tweet atıyor. 1996 yılında Adalet Bakanı Şevket Kasang bunu getirdi. Ben başkanken. O zaman zehir zemberek mevzu toplantısı yapmıştı. Mehmet Uç'um. Hem benim yanımdaydı, hem benden sonraki Baro Başkanlığı'nın yanındaydı. Yani dün oradaydı, bugün bulunduğu yerde. Şimdi bu hukuk anlayışıyla, böyle bir hukuk anlayışıyla, dün başka bugün tam başka hukuk anlayışıyla nereye varabilir Evet, şimdi katıldıkları seçimde aldıkları oyu da ortaya koyduk. Ondan sonra ya, ya, biz bu durumu yaşıyoruz. Şimdi ben biraz önceki yaklaşıma katılmadığınızı söylerken e, biraz da tarihsel süreci anlatmak isterim. Başkan, 1978, Sayın Başkan evet, hangi görüşe katılmadığınızı yani şey, e, Şu an ben e, ders, e, yani var ders adete çok, dönüşümü çok. denildi ya şimdi Hayır. ben onun dönülmesi değil onun reddedilmesini anlatacağım. Onu da reddediyorlar. Çünkü 1970 pardon 1878'den 1924'e kadar 9 tane başkanımız var. Bunları anlatarak noktayı koymak istiyorum. Aleksandra Meryem Kulu, François Rosolato Mehmet Reşit Manyasızade manyasız Refik Zahir Yusuf Kemal Tengirşek Mahmut Mahir Avanos Fuat Kavaslıoğlu Celaleddin Arif ve Lütfü Fikri Şimdi bunlar Osmanlı'nın devamı oldukları başkan, çok, başkan özür dilerim Evet Ten Tengirşek'ten sonraki isimler sanıyorum bir ara koptunuz kesildi bir daha tekrar eder misiniz? Mahmut Mahir Avanos Fuat Kavaslıoğlu, Celalettin Arif, Ültüfikri. Evet. Şimdi e, bunlar Osmanlı'yı da reddediyorlar. Oysa Cumhuriyet onu reddetmedi. Yani Cumhuriyet onu reddediyor diye bir de hatta yalan söylüyor. Şimdi bakın bunlardan son ikisi Celalettin Arif ve Ültüfikri'yi Bunlara anlatmanız gerek. Şimdi Celalettin Arif İstanbul Barosu Başkanı'ydı ve Meclis-i Mevusan'a seçildi. Meclis-i da başkan oldu. Ama İngilizler Meclis-i basınca Mebusan Meclisi e, toplantıya devam edemeyeceğini anladı ve tatil etti. Zaten sonra padişah da fes etti. İşte o Celalettin Arif yani Meclis-i Mevusan Başkanı ve İstanbul Barosu Başkanı Celalettin Arif Anadolu'ya gidiyor. Mustafa Kemal tarafından Ankara'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Çünkü İstanbul Barısı Başkanı ve Meclis Mebusan Mev Başkanı Arif'in Ankara'ya geçişi Cumhuriyet yani Kurtuluş Savaşı için büyük bir imkandı. O yüzden coşkuyla karşılandı ve ertesi gün yani 24 e Nisan'da 23 Nisan'da çıldırılmış nis 24 Nisan'da başkanlık seçim yapıldı. Mustafa Kemal 110 oyla birinci başkan, Celalettin Arip 109 oyla ikinci başkan seçildi. İstanbul Barosu başkanı işte İstanbul Barosu budur. Bir, iki daha çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Yüktüsekil ilaf 1920'de İstanbul Barosu başkanı seçilmişti. Şimdi ilaf bir başkan. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ilafetli bir başkan İstanbul Barosu Başkanıydı ve e, Mustafa Kemal e, 28 Ağustos e, 24'teki e, pardon pardon e, geç yeni <gülüyor> lütuf, lütuf e, fikri zamanında önce muhammet kanunu çıkarıldı ve muhammet kanununda geçici madde vardı tasfiyei ön görüyordu. Yani işte istemedikleri insansa, rejimin istemediği insanlar tasfiye edilecekti. Baro feshedildi. 960 üyenin 482'si tasfiye edildi. İstanbul Barosu buna büyük bir tepki gösterdi. Bakanlık geri adım atmak zorunda kaldı. Şimdi genel kurul 24 Ağustos 24'te Lütfü Fikri yi yine baro başkanı seçti. Yani Osmanlı'dan işte gelen bu mirası, Cumhuriyet nasıl karşıladı? Şimdi 5 Kasım 1925'te Ankara Hukuk Mektebi açılırken, açılış töreninde ki bu açılış töreni birinci mecliste yapılmıştır. Mustafa Kemal harika bir konuşma yaptı. O konuşmada İstanbul Barosu Başkanı Lütfü hedef almıştı. Herhalde bu nedenle, herhalde bu nedenle İstiklal Mahkemesi işte Lütfü Fikri için işte dava açmak gerekiyordu falan ama 5 Kasım 1925'te e, pardon e, 28 Ağustos 1924'te Baro Genel Kurulu Lütfi Fikri'yi Cumhuriyetin ilk başkanı olarak seçmişti. Mustafa Kemal bunu eleştirmişti ve herhalde bu eleştiri üzerine işte İstiklal Mahkemesi'ne bir dava açılmıştı. İşte İstiklal Mahkemesi'ne açılan bu davada Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Yargıtay Başkanlığı arşivlerinde duran bir başvurusunu okuyorum size. Yani bunları Mustafa Kemal'le karşılaştırın diye okuyorum. AKP'lilere okuyorum. Lütfi Fikri, Ankara İstiklal Mahkemesi Yüksek Başkanlığı'na. Lütfi Fikri Bey'in mahkeme sefakını gazetede okudum. Farklı olan bir takım görüş ve eleştirilerini bu yolla öğrendim şahsımın bertaraf edilmesi tahminlerine ve ileri sürdüğü düşüncelere karşı şahsen bir iddia öne sürmeye istekli değilim. Buna göre gerek siyasi fikirlerimize ve gerek şahsımıza karşı olan durumundan dolayı eğer yüksek mahkemece başka zeminde kanuni suçlama yoksa yüksek mahkemelerinin hoşgörüsünü celbetmek isterim. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal yani Cumhuriyet'in ilk kuruluşunda devrimlerin başında ilafetçi bir başkana Mustafa Kemal'in bakış açısı ve dün kutlamak için İstanbul Barosu'na gelen hatta belediye başkanı adayıyken belediye başkanı adaylarını gelin bir öğle yemeği diyelim. Hem de düşün de tanışın hem biz sizinle tanışalım dediğimizde İstanbul Barosu'na gelen bir recetteyiper dua'nın işte bugün Baru'lara bakış açısının hiçinde değişmiş olduğunu herhalde daha iyi anlıyorsunuz diyorum bütün hakemlilere anlamanız gerekiyor diyorum ve özellikle de Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan İsmail Kahraman hariç diğer hukukçu kişiliklere kimliklere çağrı yapıyor Kemal Çiçek, Döksan Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Yıldırım Akbul. Lütfen Yüksek İstişare Kurumu üyesiseniz, Bunun asla düşünülemeyeceğini dile getiririz diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet süremiz evet, dolmak üzere. <gülüyor> çok mu az kaldı vaktimiz acaba? İki dakika bana göre. Peki. E, o zaman Aylin sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok, ben e, dinlemeyi tercih ediyorum. Turgut Bey e, programımıza katıldı. Çok önemli şeyler söylüyor. Dolayısıyla evet. kendisine teşekkür ediyorum. Ben, ben de teşekkür ben, ediyorum. Ben aslında e, sanıyorum başkanla bir toplantı daha yapacağız. Böyle bir toplantı. Çünkü, <gülüyor> Gülmek istemez tabi <gülüyor> Tabii tabii başkan. E, şöyle bir şey. Çünkü siz... E, e, Barolar Birliği delegasyonunda nispi temsilin zaten büyük baroların aleyhine olduğunu söylediniz. Doğru, evet, doğru. Ama yönetimle ilgili daha ayrıntılı konuşabiliriz. Çünkü ben Yunanistan barosunda, Atina barosunda bunun farklı bir örneğini gördüm. <gülüyor> Belki bunu konuşmamız gerekir. Ee, bu olabilir mi? Teknik bakımdan bunların olanakları var mı? Bunu başka bir programda konuşalım. Ama bugün için hem tarihsel bilgilerle, hem somut örneklerle, hem de bu noktaya barolarda veya savunma örgütünde yasada çoklu ya da temsili sistem adıyla getirilmek istenen yasal düzenleme konusunda önemli açıklamalar bulundunuz. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Aynıl sizin söyleyeceğiniz son bir şey Ben de hem Sayın Başkanım hem size çok teşekkür ediyorum. Sadece şuna dikkat çekmek istiyorum. Bir sonraki programda bunun üzerinden de devam edebiliriz. AKP'ye yakın olduğunu bildiğimiz, kabul ettiğimiz avukatlarımız da hepsi aslında aynı görüşte değiller. Yani baroların bağımsızlığını savunan azımsanmayacak sayıda meslektaşımız var. Avukatlık bilincini... Yatırmış. Ben de en çok onlara kar yaptım zaten. <gülüyor> evet, yani dolayısıyla bu çok önemli. Avukat olmak, buçuk bilincinde olmak. Bunun üzerinden bir sonraki programda herhalde devam edeceğiz kaldığımız yerden. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Evet, evet. avukatlık yasasında da olduğu gibi avukatlar hukuk devletini insan haklarını savunmak, onların yaşama geçmesi için mücadele etmek zorundadırlar. Bu aslında bağımsız yargının Yargının kurucu unsuru, savunmanın geleceği için çok önemli ve sonuçta da adaletin tecellisi için çok önemlidir ve gelecek hukuk güvenliği programında buluşmak üzere herkese hoşça kalın diyoruz. Hukuk güvenliği